...stok durumları... ...benden başka kim bunlara ulaşabilir ki? Girin! Buyurun efendim... ...eşinizin telefonu kapalıydı. Aa, doğru ya saat farkını düşünemedim. Geceleri hep kapatır telefonunu. Aa, siz bugün işe kaçta geldiniz? Her zamanki gibi saat sekizde. Aa.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 Ulaşmam lazım. Uyamış oldum ne olur. Merhaba. Ee, günaydın. Siz bu saatte...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 ...tecrüben olmadığını söyleseydin... ...yine de sana yardımcı olmaya çalışırdım. Yani... Ama bunu bilme şansım yoktu. Haklısın, bilemezdin. Çok gerginsin. Canını sıkan bir şeyler var. Benim... ...yanında çalışıyor olmamla... ilgisi var. Ya. Hayır, hayır seninle ilgisi yok. Evet...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 ...beni susturmak, sorularımdan kurtulmak için gösterdiğin aile fotoğrafı gibi. Bana, bana ne yapacaksınız? Korkuyorsun değil mi? <gülüyor> Şimdi de senin hayatın benim ellerimde. Benimle oynamayı bırakın artık ne yapacaksınız bir an önce yapın. <gülüyor> bir şey yapmayacağız. Sana biz bir şey yapmayacağız. Kendinle ilgili kararı <gülüyor> sen vereceksin. B ben nasıl? Telefon ya da tabanca.